Bir dolap kitap. Her yaş için çocuk kitabı. Hazırlayan ve sunanlar Banu Aksoy ve Yıldray Karakaya. Kitap dostu Sezin Okulu sunar. Günaydın Bir Dolap Kitabı, hoş geldiniz. Günaydın, her şey yolundaymışçasına, dünyada her şey çok güzelmiş ve Türkiye son derece sorunsuz, sıfır sorun içinde yaşıyormuşçasına yaptığımız çocuk kitapları programı Bir Dolap Kitap başladı. Hem de bizim çok sevdiğimiz vaktiyle Bir Dolap Kitabı ilk kurduğumuz sıralarda Hakkında söz ettiğimiz ve keşke Türkçe'de de olsa dediğimiz bir kitap. Evet. E, Şu değil. an senin elinde Şu Türkçesi an elimde, var. Evet, o zaman da çok heyecanlandırmıştı bu kitap beni. Ee, İngilizce olduğu halde, kitabın Türkçesi olmadığı halde hakkında yazmıştık. Ee, Neil Gaiman'ın yazdığı, Dev Mekki'nin resimlediği e, ve Sima, Sima Özkan Yıldırım'ın Türkçesiyle sırtlan kitap e, tarafından Türkçe'ye kazandırılan Babamı iki Japon Balığı ile Değiş Tokuş Ettiğim Gün adlı kitap. Bu kitabın başlığı zaten, <gülüyor> ya, zaten yetiyor. Evet. Yani, yani başlığı duyunca kafanda hemen... Olaylar çok belli. Yani olayları anlamda belli değil. Ama bu kitabı okuyacağım ve seveceğim. Hani hop evet. Yani severim. Zaten e, Dev çizimleriyle kapağı görünce e, kapağı görünce de insan zaten hemen o etkiyi hissediyor. Evet. <gülüyor> bu kitabın... E, yani sadece e, metninden bahsetmek mümkün olmayacak. Çünkü hı hı. E, metinle görsellik son derece yoğun biçimde iç içe geçmiş durumda. E, babamı iki Japon balığıyla değiş dokuş ettiğim gün e, gerçekten de o gün hakkında bir kitap. E, şöyle bakalım bir kız kardeş bir erkek kardeş kız küçük işte bir anne bir baba hı hı. böyle bir aileden bahsediyoruz. Bir gün anne alışverişe çıkıyor. Ee, ve evde çocuklarını ve babayı bırakıyor. Baba e, işte oturmuş sandalyesinde gazete okuyor ve gazetesini okurken de hiçbir şey umursamıyor. Böyleymiş yani bu adamın özelliği. Gazetesini okurken dünyayı umursamazmış. Çocuklar da işte oyun filan oynuyorlar. Böyle işte e, kız kardeşi bahçede bebekleriyle oynarken işte abisi de gelip ensesinden aşağı çamur e, boşaltıyor falan hani böyle tatlı bir e, gün geçiriyorlar. Derken ee, bir arkadaşları geliyor hı hı. elinde bir cam fanus. içinde de yüzüp duran iki tane balık var ee, ve tabii ki hani çocukların çok ilgisini çekiyor bu balıklar ne kadar güzeller değil mi falan filan ve hani böyle bir fikir geliyor bizim çocuğun aklına ismi olmadığı için e, hani böyle e, anlatıcı söylüyorum. değil mi anlatıcı onun, evet anlatıcı onun bakış açısından görüyoruz. E, Aklına bir fikir geliyor ve şöyle ifade etmiş bu kısmı da. Ee, önce işte arkadaşına e, bu balıkları değiş kuş etmeyi teklif ediyor. Diyor ki yani benden bir şey al benden de balıkları alayım. Balıklar müthiş. Çocuklarında çok yaptığı, yaptığı bir yöntem. Yaptığı bir yöntem, yöntem evet. Yani sağlıklı da bulduğum bir Hı -hı. yöntem benim. Ee, i̇şte e, çıkıyorlar odasına. E, bütün işte eski Transformers'ları artık işte bu yüzemeyen e, suya bırakınca yüzemeyen bir uzay gemisi işte uyurken Hala birlikte uyuduğu e, palyaçosu. O palyaç değerli bir şey Tabii de teklif değerli. ediyor. Teklif ediyor ama e, arkadaşı diyor ki Neet'in yani hayır bunların hiçbirisi ile Japon balıklarını değiştir tokuş etmem. Bizimkinde işte aklıma parlak fikir bundan sonra geliyor ve o kısmı şöyle ifade etmiş ben bu kısmından özellikle çok hoşlanıyorum. Biraz düşündüm. İnsanların aklına hayatlarında belki bir, belki iki defa bazı harika fikirler gelir ve elektriği ya da ateşi ya da uzay boşluğunu ya da bilmem neyi keşfederler. Yani tüm dünyayı değiştiren türden zekice fikirlerden bahsediyorum. Bu fikirler bazı insanların aklına hiç gelmez. Bu fikirler benim aklıma haftada iki üç kere gelir. <gülüyor> diyor ve e, Japon balıklarını babasıyla değiştik okuş etmeyi öneriyor Evet. <gülüyor> ya bence müthiş. Yani... E, yani Gerçekten Yani haftada 2-3 kere aklına böyle fikirler geliyorsa <gülüyor> bu çocuğun etrafında evet, evet, dolaşmamak yani. lazım. <gülüyor> Bence müthiş yani ve kız kardeşi ne diye hani onda bir sağduyu kırıntısı var yani bir biçimde ya da anne korkusu hani onda da bilemiyoruz. Ee, sonuçta arkadaşları da tabii hani pazarlıkçı, akıllı ve şeyi bilen hani profesyonel pazarlıkçı hatta. <gülüyor> Diyor ki yani bu adil bir değiş tokuş değil Ben iki Japon balığı var sende bir baba var yani nasıl olacak. Hani pazarlık başlıyor işte diyor ki ama benim babaya diyor 100 tane Japon balığı ısılar onu öyle büyük falan diye. İşte yüzebiliyor mu yüzüyor tabii bilmem ne orada bir şeyler var falan. En nihayetinde arkadaş ikna oluyor ve Japon balıklarını bırakıp gidiyor. Babayı alıyor tabi bu arada. Göz yani bu teklif ediyor babayı balıkları <gülüyor> almak uğruna. Tamam anladık da öbürün hangi akla hizmet ama bir babayı alıyor? Ya şey cerm, ne ya, düşünüyor? Ya onu bilemiyorum ama hani mesela şuralardan bakabiliriz belki. Yani çocukken gençken filan başkalarının aileleri daha çekiciymiş gibi. Hani hep iyi güzel vakit geçirdikleri zamanlara şahit oluruz ya. Mesela evet. misafirliğe gidersin ve herkes cicidir yani. hiç Pek de kötü bir şey olmaz. Olacaksa da hani... Biz onu öyle hissetmeyiz. Ama ne demiştim <gülüyor> yavrum sana filan diye uyarır anne arkadaşını mesela. Tabi ve dersin ki vay be arkadaş ne aileler var falan böyle bir his vardır ya. Evet. Ya bir de sonuçta koyuyorsun kenarda gazete okuyan bu bir baba, baba değil mi evet. Yani şimdi baba lazım eğer bir tane. <gülüyor> e koy kenarda gazete okuyor, dursun işte yani Etliyorsun var bu var tabi yani, yani bu bakımdan son derece mantıklı bir alışveriş gibi geliyor bana da. <gülüyor> ve alıp gidiyor yani. Alıp gidiyor. E, ama sonra anne geliyor eve. <gülüyor> fakat burada e, yine karakter müthiş yani şimdi e, hani çok az lafla ve tabi burada görsellik sürekli iç içe geçmiş durumda yani e, sahne aralarında çok sert sayılabilecek belki metin açısından kopuk sayılabilecek geçiş bölgeleri var ama orada görsellikle bu sefer işler çözülüyor Hı -hı. E, anne geliyor şimdi çok az lafla bu kadar çok şey nasıl anlatılır gerçekten işte ustalar böyle e, insanlar ee, annesi eve geliyor alışverişten çocuk hemen diyor ki anneye Japon balığı yemi alabilir miyiz yani şimdi ne dersin durup dururken Tayga öyle bir şey dese ne Japon balığı ne yemi falan dersin <gülüyor> fakat anne tabi olmuş artık yani o artık profesyonel e haftada 2-3 fikir diyor son derece soğukkanlı bir anne <gülüyor> Eğer lazımsa alırız tabii canım diyor. <gülüyor> hani dur bakalım altından ne çıkacak? Baban nerede? <gülüyor> hani o şeyi de kolaçan etmiş bir tarama yapmış böyle. Mekanda bir eksiklik var onu da hissetmiş. Yani niye babaya sormuş da gelip anneye falan. soruyor. Arada evet. o aşamayı niye atlamış tabii değil bütün bütün ona bunlar, takılmış? Bütün bunlar var. Ee, işte çocuk diyor gel de Japon balıklarına bak ne tatlılar diyor falan filan diyor. Anne Japon balıklarını da görüyor ve diyor ki çok tatlılar canım. Bak hala renk vermiyor hiç yani duruşunda çizemiyor bunu görseli görmeniz lazım. Duruşunda zaten var o. Hani hiçbir şey demese de zaten anlıyorsunuz o çizimden durumu. <gülüyor> ee, bu arada kız kardeşine hum hum hum gibi böyle bir gurultu sesi çıkıyor. Anne de diyor ki ağzın doluyken konuşma tatlım. <gülüyor> <Yani> <gülüyor> ee, işte babayı arıyor vesaire. Ee, bu arada bizim işte anlatıcı diyor ki ya sen kız kardeşimi aldırma boş ver gel Japon balıklarına bakalım ha ha ha falan diyor ama bu arada anne Mesela bu öyle bir metin geçişi işte. Bu arada anne kız kardeşin iplerini çözmeye ve ağzına tıkıştırılmış çorabı çıkarmaya başlıyor. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü ispiyoncu bir kız kardeş olduğu çok belli. Yani hani en baştan belli. Onu da en başta görüyoruz. Yani daha başından biliyoruz böyle olacağını aslında. Yani karakteri o kadar iyi veriyor hiçbir şey demeden. Yani hiçbir şey demeden yani. Ve işte hemen ispiyonlama ve anne diyor ki git babanı bul gel bu Japon balıklarını aldığın yere ver babanı da almadan gel. İkler çözüldüğü an patlıyor değil mi? Evet tabii. Kız kardeş buna çok seviniyor. Oh gördün işte gününü falan derken anne diyor ki sen de diyor bu zevzek o değiş tokuş ederken buna izin verdiğin için git sen de düş peşine onu bulmadan gelmeyin. Yani. Hani o e, şeyden hiçbirisi kurtulamıyor. Ve sonra e, işte asıl hikayenin başladığı yerdeyiz. Bundan sonrası şöyle gelişiyor. Japon balıklarının eski sahibi aldığı babayı başka bir şeyle değiştirmiş. Sonra o onu başka bir şeyle değiştirmiş. Bu onu başka bir şeyle değiştirmiş. Baba en sonunda aslında burasını anlatmasam mı artık? Anlatma artık. artık yani artık ama yani takas almış başını gitmişti yani, bir koca bir takas zinciri. Çok ciddi bir takas zincirinden bahsediyoruz. Çocukların dünyasına ait evet bildiğimiz bir şey. Ama bu hızda ilerlemesi. Hı ve böyle sonuçlar vermesi yani en sonunda olayın bağlandığı yer gerçekten çok eğlenceli ve babanın e, hala gazeteyler ne okuyorsa artık o nasıl bir gazeteyse yani <gülüyor> e, hala takas e, ekonomisi ile ilgili köşe yazılarını falan bilmiyorum herhalde. artık yani ne okuyor en nihayetinde evet baba eve dönüyor <gülüyor> e, bir şekilde yani o kadarını söyleyeyim e, ve öykümüz e, yani e, bizler için tatlı, kız kardeş içinse e, meraklı bir e, sonla bağlanıyor diyelim. E, öykünün, şimdi bu hani şey gelebilir, tuhaf gelebilir. Yani babayı Japon balığıyla değiş tokuş etmek. Yani bir kere böyle bir fikir nereden çıkar diye e, kitabın sonunda herhalde bu soruları e, aşağı yukarı dünyanın her yerindeki ebeveynlerini soracağını tahmin ettiği için Neil Gaiman arkaya bir son söz yazmış. Bu son sözde de kitabının hikayesini anlatıyor. Oğlu Michael'la bir gün bu bir laf etmiş. İşte kalk da yatağına yat artık falan gibi. Aha. Saat kaç oldu hala oturuyorsun falan gibi bir şey demiş oğluna. Oğlu da çok öfkelenmiş yani ne karışıyorsun sen bana tavrı. Ve demiş ki keşke bir babam olmasaydı demiş. Yani hani... Tabii çok sert bir laf bu. Yani hı hı. şimdi bana söylese Tayga çok kötü hissederim kendimi eminim ama <gülüyor> çocuk da vermiş yani, o da öfkeli. <gülüyor> Keşke demiş, sonra bir durmuş, bir şey bulmaya çalışıyor. Babanın yerine ne ne yani babam olmaya da ne olaydı? Babam olmayan iki Japon balığı olaydı diye. <gülüyor> şey yapmış öfkeyle söyleyeyim, sonra yatağında tepmiş mi falan filan. Sonra bunun üzerine Tabi e, tabii Neil Gaiman Şeyi söylüyor yani bu fikirle dehşete kapılmıştım diyor. Hani dehşete kapıldım diyor. Elbette insan bir babayı Japon balıklarıyla değiş tokuş edebilmelidir. Çok mantıklı bir şey gibi görünüyordu diyor. <gülüyor> <gülüyor> ee, ve sonra oturup e, hemen bilgisayarına kitabın ilk iki cümlesini yazmış. Sonrası gelmemiş. Sonra bu e, ilk iki cümle onun bilgisayarında durmuş. Uzun zaman durmuş. Bundan birkaç sene sonra... Ee, işte bir senaryo yazmaya bir televizyon bir şeysi için bir senaryo yazmaya Texas'ın bir yerinde bir yere gitmiş <gülüyor> bir motelde e, metni yazmaya çalışırken tıkanmış senaryo ilerlemiyor yani yapabileceği hiçbir şey yok başka neler vardı bilgisayarımda diye kurcalarken bunu görmüş pıt pıt pıt devamı yani artık nasıl yazacağını biliyormuş öyküyü mayalanmış demek gördü evet, evet. E, bu kitap çıkmış yani o motel odasında, senaryo yazmaya gittiği motel odasında bu kitabı yazmış. DMK'ne göndermiş. Senaryo patlamış. <gülüyor> Ondan sonra dönmüş. Ee, kitabın öyküsü de bu. demişken resimlerden de. de ya, evet. Resimleri... Çok bahsedemedim. Bahsetmek istediğim halde. Ee, ya Bir kere onun zaten tarzını bakınca tanıyorsunuz. Evet. Bir kere böyle bir her şeyden önce bu var yani. Hani bakınca ha bu o ee, diyorsunuz. Ee, burada tabii şey kullandığı teknikler açısından da hani bakmak lazım. Mesela en gerekli yerlerde gerçekten de mekanı yok etmesi. Hı hı. Yani birdenbire o anda o mekanda olmamalıyız zaten ve onu öyle yaşıyoruz biz de resimlerde. Ee, i̇şte kolajlarla sürekli, mesela sürekli bir gazete teması var hı hı. bütün akış boyunca. Çünkü gazete aslında çok önemli, kilit rolde yani gazete olmasa babayı değiş hiç tokuş edemeyeceğiz. Ee, sonra o işte düşünce anları, o şeylerin bütün o çağrışımlar, ne bileyim babanın içindeki yüz Japon balığı, gibi, hı hı. bütün o görsellik. Yani kitabın en kilit noktalarında belki en ihtiyacımız olacak yerlerde gerçekten de çok iyi sezildiği için. Bütün Bir çok de iyi bana şey için. hissi yaşatıyor böyle ara ara çerçeveye alınmış hı hı. sahneler yani grafik roman gibi Hı -hı. bir yandan da film sahnesi gibi ha, yani e, kamera açılarının gözlemiyle söylüyorsun doğru söylüyorsun ee, burada bu bazen zaten yüzler yaklaşıyor sanki ve bağırdığı anda kameraya yaklaşan yüz gibi Hı -hı, evet bütün o açılar ve metin metnin verilişi de buna uygun bu ne <gülüyor> uygun biçimde çünkü konuşma balonları evet. var ee, işte e, mesela konuşma balonunda bu bir adil doğu, bu adil bir değiş tokuş değil yazıyor Hı -hı. altında dedi Nathan Hı -hı. yazıyor yani bu metin böyle akıyor, araya konuşma balonları falan da giriyor ve dediğin gibi o yüzden bir grafik romanla aslında bir çizgi film arası evet. bir yerde tutuyor bizi sürekli. Ee, çok uyumlular. Yani başka ne dediğini bilmiyorum. Çok uyumlular. Evet. Birbirlerine çok iyi destekliyorlar. Yani adeta birlikte okumuş evet. gibi. Ya birbirleri çok iyi çalışmışlar birlikte evet. yani. Hani birlikte çalışmışlardır diye tahmin ediyorum. Gerçi hiç birbirlerini görmemiş bile olabilirler. Bilmiyorum evet, bundan da. Ama sonuçta ben de yarattığı his. Neil Gaiman olmasa e, bu kitap, bu resimler böyle e, bu hissi yaşatmazdı. Ya da D. McKee'nin olmasa Neil Gaiman'ın evet, hikayesi McKean, bu, bu, bu hissi Bu hissi yaşatmazdı. Yaşatmazdı. Bir, toplamda, bir, tamamlıyor. toplamda şahane bir kitap ve biz bu kitabı tabi ki armağan etmek istiyoruz. Evet. E, band kaydını yayınlayacağız kitap.com'da ve o sayfaya yorum bırakan takipçilerimizden birine... Ee, sırtlan kitabın Türkçe'ye kazandırdığı Neil Gaiman ve Dave hazırladığı Babamı iki Japon Balığı ile Değiş Tokuş Ettiğim Gün adlı kitabı armağan edeceğiz. Evet ee, hemen şimdi müzik, arası. müzik arası verelim sonra devam edelim. Sapo chegando a garotada É assim que o sapo canta na lagoa Sua toada improvisada ainda dez pés É assim que o sapo canta na lagoa Sua toada improvisada ainda dez pés Tio, foi, foi, fosse, fui Comprasse, comprei, pagasse, paguei, paguei Me diz quanto foi, mas Tio cai o sapo, fica contente que até alegra a gente com seu desafio quando a chuva cai o sapo fica contente que até alegra a gente com seu desafio Tião, Se foi, foi fui, Comprar. comprei Pagar. paguei, e me diz quanto foi, foi 500 réus foi. Foi. foi fui, Comprar. comprei Pagar. paguei, e me diz quanto foi, foi Sou atuada improvisada em dez pés é. é assim que só por conta na lagoa Sua atuada improvisada em dez pés Tio, foi, fos, fui, comprasse, comprei, pagasse, paguei Me diz quanto foi, foi diante já Mas Tio, foi, fos, fui, comprasse, comprei, pagasse, paguei Me diz quanto foi, foi É tão gostoso morar lá na roça Numa palhaça perto Quando a chuva cai, só fica contente que até alegra a gente com seu desafio. Quando a chuva cai, sabe, fica contente que até a gente com seu 94.9 açık radyodasınız. Çocuk kitapları bir dolar, çocuk kitapları programı 1 dolar kitap devam ediyor. Evet, eee Pöti'nin maceralarıyla devam ediyoruz. E, Gökçe Gökçe Er'in yazdığı Pöti serisinin ilk iki kitabı var elimde. E, Red Redaus Kids'ten çıktı Mustafa Gündem'in e, resimlediği resimlediği Kitap bir barınak köpeğinin öyküsünü anlatıyor. İlk kitap Pötü, ikincisi Pötü ve Dede. Pötü bir barınak köpeği alt başlıktan da anlaşıldığı gibi. Ve anlatıcımız, yani yazar, doğrudan okura seslenerek, okurla konuşarak Pöti'nin kim olduğunu işte geçmişini, hikayesini, şimdi nasıl yaşadığını, işte Pötin'in nelerden hoşlanıp nelerden hoşlanmadığını tek tek anlatıyor ve şöyle başlıyor kitap. Duyduğuma göre hayvanları çok seviyormuşsun O zaman seni Pötin ile tanıştırmak isterim. Çünkü Pötü dünyanın en tatlı köpeğidir. Bütün çocuklar ona bayılır diyor. Burada Pötin'in böyle baygın bakışlarla bize bakarkenki <gülüyor> çiftleştirik gözle yüzünü görüyoruz. Evet. Pötin, Pötin ile nasıl taşın, tanıştığını Anlatarak başlıyor. İşte kaç yıl önce o daha minik bir yavru iken tanışmışlar. Ee, bir barınakta yaşıyormuş Pötü. Ee, başka bir sürü köpek arkadaşıyla birlikte. Daha sonra bir gün e, birisi, onu çok seven birisi alıp e, sahipleniyor. E, ve birlikte yaşamaya başlıyor Pötü ile. Pötü Peti çok küçük daha yavru ama oyun oynamayı çok seviyor. Ve e, özel bir köpek olduğundan da bahsediyor burada. Çünkü iki gözde de yani gözleri birbirinden farklı, biri mavi, biri kahverengi. Sen hiç böyle gözleri olan bir köpek gördün mü Bu kitabın güzel yanı ben bunu Tayga'ya ilk okuduğumda e, doğrudan işte sen hiç böyle gözleri olan bir köpek gördün mü diye okudum ben de hayır. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bundan sonraki yanıt sorularda da sürekli e, konuştu ben de yani daha doğrusu kitaptaki metinle konuştu. E, gerçekten de doğrudan çocuğa hitap etmenin önemli bir evet, kere evet. daha görmüş oldum ha? deneyimle sabit evet. ee, işte pötü farklı olduğu için bu yüzden birazcık zaman zaman dışlanıyor ee, işte insanlar önyargıyla yaklaşabiliyorlar işte bir tane dişi var ee, parlayan bir dişi var ee, bunun, bu dişin bir hikayesi var aslında Hı -hı. ama uzun bir hikaye bunu başka bir gün anlatırım unutturma bana diyor böylece bir başka evet, bir, bir macera daha geleceğini tahmin edebiliyorsun. İşte Pötü'nün uyumayı çok sevdiğinden söz ettiği sahnede bazen şöyle bazen böyle bir çeşitli <gülüyor> biçimlerde uyuma, uyuma pozisyonlarını gösteriyoruz. Yani kısacası Pötü'nün her ile ilgili her şeyi bu kitabın sonunda öğreniyoruz ve Pötü bir anda bizim için yaşayan Capcan'da bir karaktere dönüşüyor. Daha da güzeli Kitabın sonuna geldiğinde, pardon sondan bir önceki bölümde artık Pötü ile tanıştın. Onu sevdiysen arkadaşlarının ve eğlenceli maceralarını seveceksin demektir. Şimdilik görüşmek üzere deyip yine bir sonraki kitaba ufak bir çengel atılmış. Pötü'nün dediğim gibi bütün özelliklerini görüp tanıyıp onu kafamızda iyice canlandırdığımız zaman kitabın sonunda bir de bakıyoruz ki işte kahramanımız pötü i̇şte. diye fotoğraflar <gülüyor> var ve e, gerçek pötünün e, nasıl bir köpek olduğunu e, hmm. burada e, fotoğraflardan görüyoruz. Pötü gerçek. E, gerçekten bir barınaktan alınmış yavruyken. E, gerçekten gözlerinin biri kahverengi biri mavi. E, ve e, burada anlatılan her şeyi gerçekten de yapıyor. E, böyle olduğu zaman bir anda... E, o kitap karakteri çocuklar için daha da hmm. etkileyici bir hale geliyor tahmin ettiğime tahmin ediyorum. Ee, ve kitabın sonunda aileler için de bir not var. İşte barınak hayvanlarıyla hmm. ilgili e, bilgiler var. Yedikule Hayvan Barınağı'nın iletişim bilgileri de veriliyor. Ee, barınağı ziyarete gidin. Hani bir köpek almak hmm. zorunda değilsiniz ama oradaki köpekler ilgiye muhtaç diye burada... E, Genel olarak o, o köpeklerin ekleyeyim. o yaşantısı ile ilgili bilgi verilmiş kitabın sonunda yazar ve çizerin biyografileri yanı sıra e, pöti barınaktan sahiplenen kişinin e, sertlerinin hmm. de bilgileri var e, onun tanış onunla diye bir projesi var. E, sivil sahiplendirme girişimi hmm. köpekleri ondan da bahsediyor. Ve bu kitabın güzel bir yanı da bu kitabı alan herkes 7 Hayvan Barınağı'na bağışta bulunuyor. E, Yayınevi onlar adına bağışta hmm. bulunuyor. E, devam öyküsü Pötü ve Dede de e, bir süre önce çıktı. Bu da bir dostluk öyküsü. Eee Pötü Pötü'nün Dede adlı köpekle nasıl tanıştığını anlatıyor. Hmm. Pötü e, kahraman olmak istiyor. Süper kahraman olmak <gülüyor> istiyor. <gülüyor> Ee, bir gün işte sahibiyle gezmeye çıktığında bir ses duyuyor. Yardım çağrısı duyuyor. Ee, kulakları hemen dikiliyor Pet'in ama bakıyor sahibi hiç böyle bir şey duymuyor. Hmm. Ama tabii işte Pet'in köpek olduğu için onun e, duymadığı sesleri evet. duyabiliyor. Ve onu sürükleyerek bir yere götürüyor. Bir bakıyorlar. E, ayağı yaralı, e, yaşlıca bir köpek. Hemen bir veterinere götürüyorlar. Orada onun e, işte... Terk edilmiş bir köpek hmm. olduğu da ortaya çıkıyor. Ah ne çoklar ya. Evet, boynunda tasması var ama bırakılmıyor. al köpeği yani cins hmm. köpek. Pötü cins değil. Bu safkan bir köpek ve terk edilmiş yaşlı. Hmm. Ee, ve e, pötü ile çok da iyi anlaştıkları için sahibi e, bu köpeği de yaşlı olduğu için de adını dede koyuyorlar. Dedeyi de sahipleniyor. Ee, ve Pötü hayal ettiği gibi bir süper kamraman oluyor böylece başka bir köpeği Güzelmiş. kurtardığı için. Ee, ee, bir şu hani anlatırken de mecburen söylüyoruz sahip sahibi e sahibi olmak. Evet. Benim çok problemli olduğum Biliyorum. bir konu ama hani bunu sadece vurgulamak evet, istedim ve geçiyorum. Burada için ben evet. de öyle anlatıyorum. Ee, ve bu kitabın sonunda da dedeyi görüyoruz. Pötü ile dedenin birlikte fotoğrafları var. Ee, ve burada yine ilk kitapta olduğu gibi anlatıyoruz. E Kitabın okurlarına kısa bir not var. İşte hı hı. E, Safkan Köpek, işte köpeklerin hani ırklarına göre, türlerine göre sev, sevilmemesi gerektiğine dair bir mesaj verip, e, köpeklere nasıl davranılacağıyla ilgili kısa bir rehber var e, ve az önce dediğim e, Sarp Dakninin e, yürüttüğü tanış onunla projesi de de sahiplendirilmiş köpekli üç tane köpeğin fotoğrafı hmm. ve onların hikayeleri anlatılıyor projeden bahsediliyor ve bu kitapta bu kitapla da tanışıyor projesi destekleniyor. Çok, yani çok iyi iki şeyler bu ayrı bunlar. kitap evet. teması işte hayvan sevgisi üzerine köpek sevgisi ve sahipsiz köpeklerle üzerine kurulmuş ve birer sosyal sorumluluk projesi gibi düşünülmüş yani katkıda bulunabiliyorsun bu, bu sayede ee, bir farkındalık yaratıyor Hı -hı. yani çocukların sokaktaki köpeklere başka gözle görmeleri hatta bildiğim kadarıyla yazar bu kitapların etkinliklerine zaten yanında e, kitapların kahramanlarıyla evet, gidiyor evet evet yani. ile Gökçe Gökçeğer'in birçok etkinliği oldu pötü de gidiyor ve e, dışarıdan görebildiğim kadarıyla çocuklarda çok ilgi gösteriyorlar. Onlara tabii bir yanda kitapta anlatılan Eşitli karakterin gerçeğini görmek evet. çok etkiliyor olsa gerek. Haklı olarak. Yani ee, insan heyecanlanır gerçekten. Evet. Yani. Ee, devamı gelecek diye umuyorum. Pötü ve dedenin Pötü'nün diğer Hı. arkadaşlarına maceralarını herhalde okuruz yakında. Keyifli, e, çok eğlenceli ve güzel e, küçük yaş grubuna da rahatlıkla okunabilen kitaplar. Pötü bir barınak köpeğin öyküsü ve Pötü ve dede bir dostluk öyküsü. Red kitten çıktı. Gökçe Gökçeer yazdı. Resimlerini Mustafa Gündem çizmiş. Eh, bugünlük bu kadar artık. Süremizi açtık. Evet. Ee, gelecek hafta yeni kitaplarla görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir Dolap Kitap Şişin çocuk kitabı. Hazile Mesuranlı, Banu Aksoy ve Yıldıray Karakeç. Kitap dostu sizin okulu sundu.